Geçmişlerimize, ölmüşlerimize bir Fatiha göndermek istesek bunun ritüeli nedir? Nasıl yapmalıyız? Hocamızdan öğrenebilir miyiz demişler. Yani Fatiha'yı taksiye binip gönderecek haliniz yok. Efendim Fatiha Kur'an-ı Kerim'in birinci suresidir. Dua muayetinde ve Kur'an-ı Kerim'e giriş muayetinde bir suredir. Evet. Okuyacaksınız. Ağzı besme şekli Fatiha'yı okuyacaksınız. Fatiha'yı okuyunca siz kendiniz sevap kazanmış oluyorsunuz. Sonra diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben Okuduğum Fatiha'dan elde ettiğim sevabı merhume annemin, merhum babamın ruhuna bağışladım. Sevabım onun olsun ya Rabbi O şekilde iletmiş olacağız. Evet.